Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 22. Bölüm Reci Vakası Uhud gazvesinden birkaç ay sonra, Adal ve Kare kabilelerinden bir heyet Medine'ye gelip, kabilelerinde İslamiyet'in yayılmaya başladığını belirterek, Resulullah'tan kendilerine Kur'an okumayı ve İslamiyet'i öğretecek kimseler göndermesini istediler. Hz. Peygamber'in Asım bin Sabit veya Merset bin Ebu Merset başkanlığında gönderdiği 10 kişilik heyet, Mekke ile Usfan arasında Hüzeyl kabilesinin topraklarında bulunan Reci suyu yanında konakladı. Bu sırada, Hazreti Peygamber'den irşat heyeti isteyen ve onun gönderdiği heyetle birlikte yol alan kabile temsilcilerinden biri, Hazreti Peygamber'e düşman olduklarını bildiği Beni Hüzeyl'in kolu Lihyan oğullarına giderek, heyetin yerini onlara haber verdi. Hemen harekete geçen Lihyan oğullarından yüz kişilik silahlı bir grup, Müslümanlara baskın düzenledi. Asım bin Sabit ve Merset bin Ebu Merset dahil yedi sahabe şehit edildi. Kalan üç kişiden, Abdullah bin Tarık yolda öldürüldü, Hubeyb bin Adi ile Zeyd bin Desîne ise Mekke'ye götürülerek, Bedir'de öldürülen yakınlarının intikamını almak isteyen Kureyşlilere satıldı. Mekkeli müşrikler, bir müddet hapiste tuttukları bu iki sahabeyi, haram aylar çıktıktan sonra şehir dışındaki tenim mevkiine götürdüler. Burada, kalabalık bir seyirci grubunun önünde serbest bırakılmaları karşılığında İslam'dan vazgeçmelerini istediler. Her ikisi de bu zor şartlar altında dahi İslam'a ve Hazreti Peygamber'e bağlılıklarını bir kez daha ifade ederek Allah ve Peygamber yolunda ölümden korkmadıklarını gösterdiler. Bunun üzerine, müşrikler tarafından işkenceyle şehit edildiler. Bu bin Adî, öldürülmeden önce iki rekat namaz kılmak için izin istemiş ve ölüm korkusuyla namazı uzattı demesinler diye mümkün olduğu kadar kısa sürede bitirmiştir. Onun bu namazı, İslam tarihi boyunca haksız yere öldürüldüklerine inanan Müslümanların uyguladığı bir gelenek olmuştur. Reci hadisesi ve sonrasındaki gelişmeler Medine'de büyük bir üzüntüyle karşılandı. Bir savaş sebebi teşkil eden bu saldırı ve katliam dolayısıyla Hazreti Peygamber misillemede bulunmak amacıyla 20'si atlı 200 kişilik bir kuvvetle Beni kabilesi üzerine sefer düzenledi. Ancak İslam ordusunun gelişini haber alan Lihyan oğulları dağlara çekilmiş olduklarından Hazreti Peygamber iki gün onların topraklarında kaldıktan sonra geri döndü.